Kasap Tahir Afyon hapishanesinin hakimidir İri yarı, cesur. Herkes ondan korkar. Cinayet suçundan idama mahkum edilmiş, temiz kararını beklemektedir. Tahir ayak kabılarından ve boynundan zincirlidir bir gün Üstad Hazretleri'ni ziyaret eder ve kurtuluşu için dua etmesini ister. Üstad ona sen namaza başla ben sana dua edeceğim. İnşallah kurtulursun. Sana takılan zincirler de tesbihin olsun der. Bunun üzerine Tahir namaza başlar ve tesbihini de zincirlerle çeker. Ve bir de bakar ki zincirin halkaları Tam 33 tane. Tahir'deki bu değişikliğe herkes hayret eder. Nihayet temiz kararı bozar, 30 yıl ağır hapse çevirir ve Tahir 1950 affı ile çıkar.